Kureyşliler bu kabileye sahildeki diğer kabilelerin de katılacağını ümid ederek batı yolunun tekrar kendileri için güvenli hale geleceğini düşünüyorlardı. Fakat Huza'nın diğer kolları Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı Mekkelilerin umduğundan daha az düşmanlık besliyorlardı. Kısa bir süre sonra bu haberler Peygamber aleyhissalatu vesselama ulaştı. Böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bitmeyen ve gün geçtikçe artan gücünü Batı kervan yolunda da gösterebileceği bir fırsat çıkıyordu. Haber aldıktan 8 gün sonra beni mustalık henüz yola çıkmadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların yerleşim bölgesine yakın ve sulak bir yere kamp kurmuştu. Oradan hızlı bir manevra ile çadırda yaşayan bu kabilenin obasını kuşattı. Adamlar fazla karşı koymadan teslim oldular. Müslümanlardan sadece bir kişi, düşmandan ise on civarında kişi öldürülmüştü. Yaklaşık 200 aile esir alındı. Ganimette 2 bin deve, 5000 bin koyun ve keçi vardı. Ordu orada birkaç gün kamp kurdu, fakat beklenmedik bir olay daha fazla kalmalarını engelledi. Sahilde komşu olan Gıfar ve Cuheyne kabilelerinden iki adam kuyulardan birinin başında hangi tulumbanın kime ait olduğu konusunda tartışmaya başladılar. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Ömer radıyallahu anh'ın atının yedeğinde götürmesi için işe aldığı Gıfarlı ey Kureyş diye yardım istedi. Cuheyne kabilesinden olan adam ise geleneksel müttefikleri olan Hazreçlileri yardıma çağırdı.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 Aslında kendi eski bakış açılarını değiştirmemişlerdi. Hala Medine'den yapılan seferleri dışarıdan biraz destekle Kureyş, yapılan Hazreç ve Evs seferleri olarak görmekte ısrar ediyorlardı. Bu nedenle onlara göre kamp oğullarına aitti. Kureyşli sığıntılar ise her yerde olduğu gibi orada da himaye altındaydılar.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 buna mutlaka bir çözüm bulacağından emin olduğunu söylüyordu. Şimdi de bu zavallı sığıntılar, efendilerinin kuyuya ulaşmasını engelleyecek kadar küstahlık edebiliyorlardı. Bu kadar ileri gittiler ha, dedi. İbn-i başa geçip bizi geride bırakmaya ve kendi ülkemizde bizi bastırmaya çalışıyorlar. Bu Kureyşli paspallarla bizim halimizi şu söz ne iyi ifade ediyor. Besle kargayı, oysun gözünü. Tanrı'ya andolsun Medine'ye döndüğümüzde güçlü olan zayıf olanı sürüp çıkaracak. Halkanın yanında oturan Hazreçli Zeyt adında bir çocuk doğruca Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve İbni Ubey'in söylediklerini haber verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin birdenbire rengi değişti. O sırada yanında olan Ömer radıyallahu anh bu haini hemen öldürmeyi teklif etti. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey Ömer! İnsanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşını öldürdü demezler mi dedi. O sırada ensardan biri gidip İbni Ubey'e çocuğun haber verdiklerini gerçekten söyleyip söylemediğini sormuştu. İbni Bey doğruca Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve böyle bir şey söylemediğine yemin etti. Sorun çıkmasını engellemek isteyen ve onun yanında olan birkaç hazreçli de onun söylediklerini doğruladılar.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 Kamp kurulması emredildiğinde adamlar o kadar yorulmuşlardı ki hemen uykuya daldılar. Yolculuk sırasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar için İbni Ubey'in yerine Hazreç'in en ileri gelen olan Sa'd İbn Ubade'ye gizlice kendisinin Zeyd'in doğru söylediğine inandığını belirtti. Ey Allah'ın Resulü dedi Sa'd sen eğer istersen onu ortadan kaldırabilirsin çünkü o alçak ve zayıf sen ise yüce ve güçlüsün. Bununla birlikte Sa'd radıyallahu an ondan İbnu i Ubey'e iyi davranmasını rica etti. Peygamber aleyhissalatu vesselam da bu konuyu bir daha gündeme getirmemeye karar vermişti. Fakat Sa'd'la konuştuktan kısa bir süre sonra artık mesele onun kontrolünden çıkmıştı. Çünkü hemen sonra münafikun suresi adını alacak olan bir vahiy geldi.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 O sırada İbni Ubey'in oğlu Abdullah bu sözleri babasının söylediğini bildiği için büyük bir üzüntü içindeydi. Ona Ömer'in babasını öldürmek için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden izin istediğini de söylemişlerdi. Abdullah kararını hemen verip öldürme emrinin hemen uygulanmasından korkarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü bana Abdullah İbnü Ubey'i öldürmeye karar verdiğini söylediler.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 Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şu cevabı verdi. Hayır bırakın ona iyi davranalım. O bizimle olduğu müddetçe arkadaşımız olarak kalsın.